Elhamdülillah, elhamdülillahi nehmaduhu venesta ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve ne'udhu billahi min şururi enfusina ve min seyyati amalina. Men yehdihillah felamudillelah ve men yudlil felahadiyelah ve neşhedü en la ilahe illallahü la şerike leh ve neşhedü enne abduhu ve resuluhu. Ama ba'd, Fe Ya <coughs> ibadallah, ittakullaha ve atıyu innallaha ma'allezineettekav velezinehum muhsinun. قال الله تعالى عز وجل في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله okumuş olduğum Nur Suresi 39. ayette Cenab-ı Hak buyurur ki öyle adamlar delikanlılar, yiğitler vardır ki onları ticaret ve yaptıkları alışveriş namaz kılmaktan zekat vermekten Allah'ı hakkıyla zikretmekten onları uzaklaştırmaz onlar kalplerin evrilip çevrileceği öyle bir günden, o günün hesabından korkarlar. Evet. Ticaret yer yer birbirimizle yaptığımız herhangi bir şeyi alma ihtiyacı duyduğumuzda hemen her gün müracaat ettiğimiz bir olay olmakla birlikte Esas olarak kul-rab ilişkisi içerisinde Allah'la yaptığımız, devamlı yapmak durumunda olduğumuz bir e, ilişkidir. Biz hepimiz müşteriyiz, Allah da tüccardır. Biz hepimiz alıcıyız, Allah da satıcıdır. Allah cenneti satıyor. Ne karşılığında? اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرَامِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ emvalihum ve anfusahum ve anfusahum bi Allah cennet karşılığında müminlerden mallarını ve canlarını satın almak ister satın alır İşte yaptığımız ticaret devamlı ya Allahladır ya da Allah'ın dışında biriyledir. Yani devamlı ticaret muamelesi yapıyoruz. Devamlı bir ticaret içindeyiz. Ya Allah'a bir şeyler satıyoruz ya da şeytana satıyoruz. Yaptığımızı ya Allah karşılık verecek güzel bir şekilde ya da yaptığımız boşa gitmeyecek. Mutlaka olumsuz olarak da karşımıza çıkacak. Fema rabihat ticaretüm, onlar ticaretlerinde kazanmadı der Cenab-ı Hak. Münafıklar için yani mümince davranmadıklarının karşılığı, yaptıkları bu ticaret çok iflas eden, zarar veren bir ticaret. Evet, ticaret Kur'an-ı Kerim'de Allah'la insanlar arasında olan bir ilişki şeklinde değerlendirildiği gibi tabii ki insanlar arasındaki bir mal alımı, satımı içinde söz konusu edilmiştir. Din tabii ki bizi nasıl ticaret yapmamız gerektiği konusunda da e, nice emir ve yasaklarla yönlendirmiştir. Kapitalizm her şeyi paraya endeksler ve kapitalistçe insanları yöneten kimseler, paranın dini imanı yok derler yer yer. Yani ekonomiye din iman karışmaz demek isterler. Halbuki Allah'ın karışmadığı hiçbir alan yoktur ve Rabbimiz bizi terbiye etmek, eğitmek, yetiştirmek için ahirette de azaba girmeyelim, dünyada da birbirimizin haklarına tecavüz etmeyelim diye her şeyimizi e, esasa bağlamıştır. O yüzden paranın da dini imanı vardır tabi. Böyle diyenler paranın üzerinde koca koca put koymaktan e, vazgeçmiyorlar. Evet. Tabi Paranın helalı da vardır, haramı da vardır ve e, o haram parayla sadece geçim temin ederken bir günaha girmiş olmayız. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde ifade edilir ki, bir kişinin aldığı e, parada haramlar olsa ve o haram karışmış parayla elbise alsa, o elbiseyle kıldığı namazlar kabul olmaz, der. E, ticarette nelere dikkat etmemiz lazım, e, alışverişte? Önce tüccarların, mal alıp satanların e, e, bu anlatacağım hususlara e, riayet etmeleri mümin olarak görevlerindendir. Bizim de müşteri olarak yapabileceğimiz bazı şeyler söz konusudur. Önce e, para kazanmak değil, Allah'ın rızasını kazanmak her şeyden önemlidir. Paradan daha önemli e, hususlar vardır. Onu bilmek durumundayız. Kafirlerin ticaretinde haram helal diye bir ölçüleri yoktur. Nasıl hangi yolla olursa olsun para kazanmak esastır. Ama biz bizim için öyle değildir. Eğer harama riayet etmeyen insanlar varsa ben öyle diyorum. Yani yalan söylüyor, hilesini söylemiyor, hile yapıyor. Adam kandırıyor, efendim e, ticaretinde bir sürü günahlara, faize bulaşıyor. Arkadaşım yapma böyle bir şeyi demekten ziyade sen niye esrar satmıyorsun? Niye kadın ticaretine girmiyorsun? Çok daha fazla para var burada. E haram hocam bana yakışır mı? Öyleyse bu da haram. Allah'tan korkuyorsan haram bilincin varsa yaptığın şey de haram. Madem haram yapıyorsun, dünyanın bari ne olsun? Kurtulsun. Ahiretin kurtulmayacak gibiyse, dünyada köşeyi dön hiç olmazsa. Esrar sat, başka şeyler sat, yok Allah'tan korkuyorsan, insanların zararını istemiyorsan, öyleyse bu haramları da yapma. Tabi bu herkese her zaman söylenecek bir söz değil, uyarı açısından. Söylenen bir husus. Yoksa ha hoca dedi ki esrar sat. Madem faiz alıp veriyorsun esrar da sat. E, lafın kuyruğundan anlamaya kalkarsak tabii ki böyle anlarız. Yani onu yapan ötekini de yapabilir anlamında söylüyorum. Onu yapmıyorsan diğerini de yapmazsın, yapmamalısın şeklinde ifade ediyoruz. Az önce de söylediğim gibi ticaretine faiz karıştıran faiz alan veya parasını faize yatıran bir kimse 77 milyon insan varsa burada 77 milyonun cebinden para çalıyordur, hırsızlık yapıyordur. Bunların, Bunlarla nasıl helallaşacaktır? Bunların hakkına nasıl tecavüz ettiğinin hesabını verecektir. Faiz, evet bütün insanların cebinden para çalmaktır. Haklarına tecavüz etmektir. Paranın değerinin düşmesinin, enflasyonun en önemli sebebi faizdir. Ve paranın değeri düşünce hepimizin cebindeki para çalınmış gibi olur. Değeri gider. O zaman bunun müsebbibi olan faizciler, birinci derecede, onun için böyle büyük bir suç olduğu için Cenab-ı Hak Allah ve Resulü ile savaşmak olarak değerlendirir faizi daha kabirlerinden kalkar kalkmaz efendim felçli gibi sürüne sürüne kalkacaklarını ifade eder. Başka suçlar için bu kadar ağır ifadelerde bulunmaz. Çünkü suçun büyüklüğü o kadardır. Ticarette israf haramdır. Her yönüyle. E, reklam e, İslam anlayışında caiz değildir. Tanıtım caizdir. Malı tanıtmak ayrıdır. Yalanla insanları almayacak ihtiyacı olmayanlara bile çok cazip göstererek reklam yapmak İslami anlayışta doğru değildir. Yani diğer benzerlerinden hiç farkı olmadığı halde reklamın etkisinde insanlar illa o markayı tercih ederler. Zaten o reklam ücreti de alınacak mala ne yapılmıştır? ilave edilmiştir. Evet ticarette haram helal ölçüleri bizim imanımızın yansımasını ortaya koyar sömürü, rant paranın para kazanması faiz gibi, krediler gibi borsa gibi hususlar e, o yüzden caiz görülmez Kapitalist, kapitalizmde insan bile satılır ticarete meta edilir, insan bedeni satılır, insanın organları satılır, insanın kanı satılır insani değerler satılır. Dolayısıyla hangi sistem içerisinde bulunduğumuzu ve nasıl haram ve helallara riayet etmemiz gerektiğini iyice bilelim. Kapitalistleşme, dünyevileşme bizi tümüyle sarmadan Müslümanca geçimimizi temin etmenin yoluna gidelim. Tabi ticaretle uğraşan insanlar daha bu işe başlamadan bununla ilgili ahkamı haram ve helalları iyi bilmek zorundadırlar. Veya başlangıçta bilmiyorsa en kısa zamanda öğrenmek mecburiyetindedirler. Evet. Alım-satım konusunda ifade edeyim ki söz gelimi marketi olan bir kimsenin e, sigara satması tabii ki kesinlikle caiz değildir. Haram olan bir malın alımı da satımı da haramdır. Birisi bizden rica etse, şu bakkaldan şunu alıver diye, diyelim ki sigara gibi içki gibi bir şeyse, buna yardım etmek de yine günaha ortak olmak demektir. Yardımlaşma ancak helal noktalarda sevaptır, haram olan noktalarda ise haramdır. Ve teāvenu alil bir ve takwa velā teāvenu alil ismi veludwan. İyilikte ve takvada yardımlaşın, günahta ve düşmanlıkta yardımlaşmayın der Cenab-ı Hak. Gazete satmak, bugünkü gazetelerin çoğunun insanlara hakkı değil, batılı şirin gösterdiğini, akı kara karayı ak gösterdiğini herhalde bilmeyenimiz yoktur. Gazete satmak o yüzden caiz değildir. Kitap satışları benzer durumdadır. Hatta dini kitapları satmak çok daha risklidir. O dini kitapların içerisinde dine uymayan nice muharef, e, batıl dinin e, reklam edildiği uydurma şeyler vardır. E, okumadığınız ve e, Kur'an süzgecinden geçmeyen kitapların satışı da caiz değildir. Tabii kredi kartı kullanmak veya kullandırmak da caiz değildir. Post makinesi bulundurmak, hangi esnafta yok diyeceksiniz. Ee, Valla başka bir iş yapabilecek durumda değilse ve o iş ancak öyle oluyorsa zaruret midir değil midir Allah'a hesap verecek. Yani aç kalmakla karşı karşıya ve o işte başka post makinesiz yapılmıyorsa bilmiyorum kendi kendine ruhsat versin. Ee, normal olarak, caiz olan bir şey değildir. Ee, efendim, zamanında veriyorum, kredi, şey, banka kartı kullanıyorum ama zamanında ödüyorum. Hayır efendim. Bunlar hep bankayla e, o iş yeri arasında, daha kart konulur konulmaz e, işlemlerin başladığı bir durumdur ve banka sistemi bundan büyük çapta e, istifade eder, faiz sistemi ortaya çıkar. Efendim bankayla iş yapmak ne tür iş olursa olsun normal şekilde caiz değildir. Efendim biz bankayla iş yapıyoruz ama finans bankaları bankalarıyla yapıyoruz. Ne o? Katılım bankası, atılım. Yani bir zamanlar finans vesaire diye girdiler. Şimdi biz bankayız dediler. Zaten alıştı insanlar. Banka olursa ne ol? Değişen pek bir şey yok kesinlikle ispat edebilirim. Uzunca mevzu edilecek bir konudur. O katılım bankaları da diğer faizli bankalar gibi üstü örtülü faiz işlemleri yapar. Faize sadece kar payı der. Efendim ticaret süsü verir. Kur'an'da zaten esas buna kızar. Faiz alışveriş gibidir diyenlere Kur'an esas ee, Allah ve ile savaşmak gibi ağır ifadeler kullanır. O yüzden hiç şirin gelmesin e, katılım bankaları onlar da kapitalist sistem içerisinde parayı alır, para karşılığında satar. Para ticareti yapar. Yoksa ev, araba filan onların öyle bir galerileri de yok. Öyle ev satan bir mekanizma filan da yok. Kağıt üzerinde öyle kandırırlar. Ama Allah kandırılmaz. Evet, tahvil gibi, borsa gibi şeylerden mümin sakınması lazım. Devlet tahvili hep faizle alakalıdır. Borsalar kimin ne yaptığı bilinmeyen, e, hiçbirimizin de iç yüzünü tümüyle değerlendiremediği, oynanılan şeylerdir. Bir gecede bir kimse e, iflas edebiliyor borsaya yatırdığı paralarla veya haksız yere şu kadar kazanç elde edebiliyor. Bir sürü ayak oyunları vardır ve ben onların, Müslümanın parasının gidebileceği yerler olarak görmüyorum. Yine para biriktiren bir kimse bilsin, bilsin ki Kur'an-ı Kerim helal da olsa paramızı biriktirmeyi tasvip etmez. Yani yastık altında yok, bahçede küpün içinde para biriktirmek İslam'ın tavsiye ettiği bir şey değil, yasakladığı bir şeydir. Onun kullanılması piyasaya e, aktarılması e, gerekir. Hele dolar biriktirmek veya euro biriktirmek Amerika'ya, Amerika'nın kalkınmasına katkıda bulunmak olarak değerlendirilebilir. Eğer illa paranız bir yere bağlanacaksa altına bağlansın. Altın değerini kaybetmez e, tarihten bugüne kadar. Yine, e, ticaretle uğraşanlar, emeği sömürmemeli, çalıştırdığı insanların haklarını tam olarak ödemeliler. Efendim Ölçüye ve tartıya riayet etmeliler, Kur'an-ı Kerim e, veyl olsun, yazıklar olsun veya cehenneme gitsin o ölçüye, tartıya riayet etmeyen kimseler der. Yani ne ile ölçüyorsak, tabi her şeyden önce ölçü Kur'an'dır. Kur'an'ın Kur ölçüsüne uymayan işlerimiz e, yasaktır. Teraziye, metreye veya başka bir ölçü birimine bağlıysa yaptığımız iş, ona uymak mecburiyetindeyiz. Şuaib Aleyhisselam'ın kavmi işte bu yüzden helak oldu. Ölçüye cayet etmedikleri için, kapitalistçe işler yaptıkları için. Karun gibi biriktiren değil, Harun gibi infak edenlerden. Ee, elbette olmalıyız efendim taksitli mal alıp satmadan e, haram olmasa bile sakınmalıyız ki bu da bir sömürünün uzantısıdır günümüzde kredi kartıyla e, taksitli satışlar peşin satışlara eşit gibi gösteriliyor çünkü insanları iyice bankaya alıştırmak e, için e, paramız yoksa almayalım paramız olunca alalım ee, o ne alacaksak, araba mı, beyaz eşya mı? Ee, bilelim ki taksit bizi kandırmak için e, aynı gibi gösterilen e, ve bankayla da şu veya bu şekilde ilişkisi olabilen bir durumdur. Haramdır demiyorum taksitli alışverişlere ama tavsiye etmediğimizi ifade ediyorum. Haram olan e, bir şeyi almak, almak satmak caiz olmadığı gibi Çalıntı olduğundan şüphelendiğimiz bir malı da almak veya satmak caiz değildir. Ticarete yalan karıştırmak hangi şekilde olursa olsun malı haramlaştırır. Adam çok rahat yalan söylüyor. Efendim idare etmez, kurtarmaz diyor. Halbuki o fiyata da veriyor. Veya bu var ya diğerlerinden çok kaliteli diyor. Sanki bütün malları görmüş piyasadakilerini. Hepsinden kaliteli olduğunu şey yapmış değerlendirmiş ve çok rahat daha ucuzları var ama işte bu şundan kaliteli diyebiliyor marka taklidi yalana sahtekarlığa girdiği için tabii ki caiz olmaz yani meşhur olan bir markanın taklidi olarak bir şey satıyor onun adına o, o diye etikete yalan söylettiriyor evet İslam'ın yasakladığı işlerde çalışmakta tabi ki caiz değildir. Veya o tür malları satmak. İslam'a düşman olan e, firmaların mallarını satmak. Sadece İsrail'e yardım eden Yahudi malları değil. Yahudi'den daha berbat e, Türk tüccarları yok mu sanki? Veya mal üretenler. Dolayısıyla İslam'a düşman olan firmaların yüzyılın e, efendim, e, fabrikaların mallarını satmak, e, mala hile karıştırmak, e, malın kusurunu söylememek, bunlar malları haramlaştırır. Kusuru varsa tabii ki söylemekle, bak efendim gör, adam görmez, bilmez, senin araban öyle ustalıklı tamir edilmiştir ki, e, adam nereden bilsin, neresinden çarpıldığını, e, yani görmesi yetmez, sen varsa onun gizli kusurlarını, söylemek zorundasın. Herkes aldığı malın e, en ince ayrıntılarını bilmez. E, söylemezsek, kusuru gizlersek yine malı haramlaştırmış oluruz. E, evet. Tezgahın ile arkasındakini farklı yaparsak yine e, haramlaşmış olur mallar. Islak buğdayın alt tarafa konulması hadisinde olduğu gibi bilirsiniz. Evet, Yemin etmek mal satarken yine e, malı haramlaştırabilecek bir problemdir. Yani e, tüccarın malı satarken yemin etmesi caiz değildir. Yalan söylemesinin caiz olmadığı gibi. Yine fahiş fiyatla e, bir şeyi satmak, karşında efendim razı, razı da herkesin e, pahalı dediği bir fiyat fahiş fiyattır. E, ticaretteki e, şeylere ürünlere kar haddi yoktur. Kar marjı belli değildir. Onu piyasa şartları belli eder. Yani yüzde %30 mu pahalıdır, yüzde %50 mi caiz değildir? Böyle bir soru sorulmaz. Bazı mallar vardır ki yüzde %5 ile satsanız fahiş bir kardır. Toplancısınızdır. Kamyon kamyon mal satarsınız. %5 çok fazladır. Fahiş bir fiyattır. Bazı mal vardır ki %100 değerle satarsanız hiç de pahalı değildir. Gıdım gıdım satarsınız veya meyve sebze gibi çürüyecek kokacak durumlar vardır. Ama herkesin bu pahalı dediği bir piyasanın çok üstünde olan bir şey vardır. Adam fiyatını bilmediği için alır. Bu da caiz değildir. Evet. Bunlara dikkat etmek zorundayız. Rüşvettir, kara borsadır. Bunların zaten caiz olmadığını hepimiz biliriz. Efendim, rızık anlayışının Allah'la bağlantılı olduğunu, rızkı verenin Allah olduğunu, her debelenen canlı varlığa Allah'ın rızkını verdiğini, denizdeki balığın nasıl rızkını veriyorsa Allah, bizim de vereceğimizi, rızkın değişmeyeceğini ama bizim e, uğraşlarımızla helal olan rızkımızın haramlaştırılabileceğini unutmayalım. Ve şükredilen malın, şükredilen rızkın artacağını, en azından bereketinin çoğalacağını e, yine unutmayalım. Allah faizle alakalı ayette der ki: "Yemhakullahur riba ve yurbis sadakat." Allah sadakası verilen malı, parayı bereketlendirir, artırır ama ve faiz ile alakalı paranın faize verildiğinde arttığı zannedilen parayı mahveder. İflas edenlerin yarısından çoğunun bankayla ilişkilerinden dolayı iflas ettiğini yarısından çok daha fazlasının böyle olduğunu biraz araştırınca öğrenirsiniz. Evet. Evet. O yüzden denize düşseniz de yılana sarılmayın. Efendim denizde Allah'a sarılın en azından. Niye sarılacağız diye düşünüyorsanız. E, yani faize kredi kartına e, hiçbir şekilde müracaat etmesin Müslümanlar. Dünyamızda perişan olur, ahiretimizde perişan olur. E, ben ticaretle karşı, ilgili karşılaştığımız bazı gündeme getirmeye çalıştım. Hepimiz Allah'la ticaret yaptığımızı unutmayalım. Allah'a satacağımız bir şeyler olsun hepimizin. Allah bizden cennet karşılığında bir şeyleri satın almak istiyor. Sattığımız neler var? Ona bir bakalım. Ela inne ahsenel kelam ve eblegan nizam Kelamullahi'l melikil azizil allam kema kalallahu tebareke ve teala kelam bize <gülüyor> kuryal Kur'an, festemi öle ve ansıtlal tu lekmı turhamon. Azzalillahim ne şeytanın raje, Bismillahi r-Rahmani r islam Sadaqlallah.